5601 Nikah adabı Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadını Ensar'dan bir erkekle evlendirmiştik. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Ey Ayşe eğlencemiz yok mu? Zira Ensar eğlenceyi sever buyurdular. 5602 Nikah adabı Muhammed İbn Hatib el-Cumahi anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu selam buyurdular ki Nikah daha haramla helali ayıran fark. Def ve sestir. 5603 Nikah Arabı. An-ı İbni Şua'yı An-Ebihi An-Ceddihi anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, biriniz bir kadınla evlenir veya bir köle satın alırsa şöyle dua etsin. Allah'ım, ben bunun hayırlı olmasını ve hayırlı bir yaratılış üzere olmasını biliyorum. Onun şerrinden de şerli bir tabiat üzere olmasından sana sığınıyorum. Eğer bir deve satın alırsa, eliyle hör gücünün üstünden tutup aynı şeyi söylesin. 5604 Nikah adabı. Zeyd İbni Eslend adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki, biriniz bir kadınla evlenir veya bir hizmetçi köle satın alırsa, perçeminden tutup ona bereketle dua etsin. Bir deve satın alınca hör gücünün tepesinden tutup, Şeytan-ı karşı Allah'a ihtiyaz ede bulunsun. 5605 Nikah Arabı H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Evlenen bir kimseyi şöyle tebrik ederdi. Allah sana evliliği mübarek kılsın. Üzerine bereket indirsin. İkimizin arasını hayırda birleştirsin. 5606 Nikah adabı. hasan basil anlatıyor. Akil İbn-i Ebi Talib Abiyallahu. An, Beni Gülşen'den bir kadınla evlenmişti. Onu, Kaynaşma ve oğullar, Duyayarak tebrik ettiler. Fakat o, Resulullah aleyhissalatu ve Selam'ın kullandığı tabirlerle dua edin. Allah size evliliği mübarek etsin ve size bereket versin, Değil dedi. 5607 Nikah Adabı, H.Z. Ayşe Allahu An'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam benimle Şevval'den nikah yapmıştı. Şevval'de gerdek yaptı. Yanında hangi kadını benden daha bahtlı idi? Uğret der ki, H.Z. Ayşe Rab'iyallahu Anh'a yakınlarından olan kadınları Şevval ayında gerdek e sokmayı müstehaf addederdi. 5608 Nikah Arabı, İbn Abbas Rab'iyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Sizden kim hanımına temas etmek isteyince? Allah'ın adıyla. Allah'ım, bizi şeytandan uzak tut ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut, dedi. Sonra da Allah bu temastan onlara bir evle nasip etse. Şeytan ona ebediyen zarar vermez. 5609, Nikah Akdi, İbn-i Allahu radıyallahu anlatıyor. Biz Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte gazliğe çıkmıştık beraberimizde kadın yoktu husiyelerimizi aldırmayalım mı diye sorduk Bizi bundan yasakladı Sonra da muhakkat istifade hususunda bize ruhsat tanıı herhangi diimiz bir elbise mukabilinde kadınla bir müddet için nikah yapıyorduk 5610 Nikah Akdi seeme İbül Ekla abiy an anlatıyor vesulullah aleyhissalatu Saltu ve Selam Eltas Gazvesi yılında mutaya ruhsat verdi Sonra da onu yasakladı. 5611 Nikah Akdi İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. İslam'ın evvelinde muta vardı. Kişi hakkında bilgisi olmayan tanımadığı bir beldeye gelince oradan yerli bir kadınla orada kalacağını tahmin ettiği müddet miktarınca nikah yapardı. Kadın böylece onun eşyasını muhafaza eder. Gerekli işlerini görürdü. Bu hal onlar namuslarını korurlar. Ancak hanımlarına ve cariyelerine karşı müstesna. Bunlarla olan yakınlıklarından dolayı kınanmazlar. Müminun altın halindeki ayet nazil oluncaya kadar devam etti. Bu ayet gelince muta haram ilan edildi. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma der ki, Bu ikisi dışındaki bütün tercihler cinsi tatmin yolları haramdır. 5612 Nikah Akdi Muhammed i̇bn Hanefi anlatıyor. H. Z. Ali. İbn-i Abbas an Anh'ime dedi ki, Resulullah ve selam Hayber gazvesi. Günü. Kadınlarla mutayi. Ehli eşek etlerinin yenmesini haram kıldı. 5.613. Nikah Akdi. H. Z. Cabir Rabiallahu an anlatıyor. Resulullah ve Selam ve Hazreti Ebu Bekir Rabiallahu An zamanında bir avuç hurma ve un mukabilinde birkaç gün boyu devam eden muta nikahı yapardık. Bu hal, Hazreti Ömer Rabiallahu An'ın am İbni Hureys hadisesi ve esiresiyle mutayı yasaklamasına kadar devam etti. 5614 Nikah Akdi İbni Ömer Rabiallahu An'ıma anlatıyor. Resulullah ve Selam şiar nikahını yasakladı. Kişinin kızını veya kız kardeşini, karşılığında kızını veya kız kardeşini almak üzere bir erkeğe vermesi, aralarında mehir ödemeyi kaldırmalarıdır. 5615 Nikah Akdi Ur-Rahimehullah anlatıyor. H.Z. Ayşe Radıyallahu Anh'a bana anlattı ki, Cahiliye, devrinde dört çeşit nikah mevcuttu. Bunlardan biri, bugün dinimizin meşru kıldığı ve herkesçe tatbik edilen nikahtır. Kişi. Kişi denen kızın veya velisi bulunduğu kızı ister. Mehlini verir. Sonra onunla evlenir. Diğer bir nikah çeşidi şöyleydi. Kişi. Hanımı hayırdan temizlenince. Falanca git. Ondan hamilelik talep et der ve hanımını ona gönderirdi. Kadının o yabancı erkekten hamile kaldığı anlaşılıncaya kadar, kocası ondan uzak durur. Temasta bulunmazdı. O adamdan hamileliği açıklık kazanınca, zevcesi dilerse onunla zevciyat muamelelerine başlardı. Bu nikah çeşidi yine asaretli bir ellat elde etmek için başvurulurdu. İşte bu nikaha nikahı istibza denirdi. Diğer bir nikah çeşidi şöyleydi. On kişiden az bir grup toplanır. Bir kadının yanına girerler ve hepsi de ona temasta bulunurdu. Kadın hamile kalıp doğum yaparsa, doğumdan birkaç gün sonra, Kadın onlara haber salar. Hepsini çağırırdı. Hiçbiri bu davete icabet etmekten kaçınamaz. Kadının yanına gelirdi. Kadın onlara. Hadisenizi hatırlamış olmalısınız. İşte şimdi doğum yaptım. Ey falan. Çocuk senindir der. Çocuğu bunlardan dilediğine nispet ederdi. Adamın buna itiraz etmeye hakkı yoktu. Diğer dördüncü nikah çeşidi şöyleydi. Çok sayıda insan toplanıp bir kadının yanına girerlerdi. Kadın gelenlerden hiçbirine itiraz edemezdi. Bu kadınlar fahişe idi. Kapılarının üzerine bayraklar dikerlerdi. Bu kadınlarla temas arzu eden herkes bunların yanına girebilirdi. Bunlardan biri hamile kaldığı takdirde, çocuğunu doğurduğu zaman, o adamlar kadının yanında toplanırlar ve kaifler çağırırlardı. Kaifler bu çocuğun, onlardan. Hangisine ait olduğunu söylerse nesebini ona dahil ederlerdi. Çocuk da ona nispet edilir. Onun çocuğu çağrılırdı. O kimse bunu reddedemezdi. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam hak ile gönderilince, bütün cahiliye nikahlarını yasakladı. Sadece insanların bugün tatbik etmekte olduğu nikahı bıraktı. 5616 Veliler ve şahitler H.Z. Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü selam. hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa onun nikahı batılır buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Devamla, eğer kocası zifaf yaptıysa, kadının tercinden helal adletmiş olması sebebiyle mehir kadınındır. Eğer veliler ihtilafa düşerlerse, Sultan, velisi olmayanların velisidir. 5617, veliler ve şahidler. Yine Ebu Davud ve Tirmizi de Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette, Resulullah aleyhissallatu ve selam sizin nikah yoktur" demiştir. 5618. Veliler ve şahidler, H Z Semire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki, hangi kadını seviyesi eşit iki ve iki ayrı şarşa nikahlamışsa. Kadın o iki veliden önce davranana aittir. Kim iki kişiye bir şey satmışsa, o satılan şey birinci kişiye aittir. 5619. Veliler ve Şahidler. H. Z. Cabir Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hangi köle? Efendilerinin izni olmadan evlenirse zanidir. 5620. Veliler ve Şahidler. H.Z. İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Du nefsine velisinden ey haktır. Bakire'den nefsi hususunda, izin alınır. Onun izni sökü Beş bin altı yüz yirmi bir, Veliler ve şahidler. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Dul kadın kendisiyle istişare edilmeden nikahlanamaz. Bakire de izni sorulmadan nikahlanamaz buyurmuşlardır. Ashabı sordu. Ey Allah'ın Resulü! Onun izni nasıl olur sükut etmesiyle buyurdular. 5622 Veliler ve Şahidler İbn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Bakire bir kız. Resulullah aleyhissalatu vesselama gelerek kendisi istemediği halde Babasının evlendirdiğini söyledi. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bu nikahı kabul edip etmeme de kızı muhayyer bıraktı. 5623 Veliler ve şahitler, H H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir genç kız Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek Babam Beni kendisinin oğluna nikahladı. Ta ki benimle onun alçaklığını gidersin. Ama ben istemiyorum dedi. Aleyhisselatü Vesselam, babasına adam göndererek getirtti ve evlenme işini kıza bıraktı. Bunun üzerine kız. Ey Allah'ın Resulü! Ben şimdi, babamın yaptığına izin verdim. Esasen, ben kadınlara bu meselede babalara hiç var yetkisi olmadığını göstermek istedim dedi. 5624, veliler ve şahitler, i̇bn Ömer Ömer Rabi'yallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, kızları hakkında kadınlarla istişare edin. 5.625 Küfürlük Denklik H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi kız talep ederse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve geniş bir fesat çıkar. 5.626 Küfürlük, denklik yine Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Ebu Hind, Resulullah'ı bıngılıda kısmından hacamat etmişti. Aleyhisselatu vesselam, ey beni beyaza, Ebu Hind'i evlendirin. Onunla evlenin buyurdu ve şunu ilave etti. Eğer tedavi için başvurduğunuz şeylerin birinde hayır varsa bu hacamattır. 5627, küfürlük, denklik, dureyde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, dünya ehlinin değer verdiği, peşinden koştuğu şey maldır. 5.628 küfürlük Denklik H.Z. Ayşe radıyallahu an anlatıyor. Ebu Huzeyfe İbn-i Utbe İbni Rabia İbni Abdüşşems radıyallahu anh ki bu zat Bedir gazetesine katılmıştı. Salim'i evlat edinmiş ve kardeşini kızı Hind i Tunelit İbn-i Utbe İbni Rabia ile evlendirmişti. Salim ise, ensardan bir kadının azadlısı idi. Nitekim, Resulullah aleyhissalatu ve da evlat edinmişti. Cahiliye devrinde kim bir adam evlat edinirse, halk bu adam evlat edinen kimseye nispet ederek çağırırdı. O, ayrıca yeni babasına var de olurdu. Bu tatbikat raptarının şu kalıyı şeriflerin azil oluncaya kadar devam etti. Mealen, Onları kendi babalarına nispet edin. Allah katında doğru olan budur. Eğer babalarının kim o, ı, bunu biliyorsanız, zaten onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ahzab 5, 5629 Küfürlük, Denklik H, Z, Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Celle ile cezalandırılmışlığını kimse ancak kendisi gibi biriyle evlenebilir. 5630 Müebbet Haramlık İbn-i Abbas radıyallahu anhümadan nakledildiğine göre Nihbetten 7 Sıhriyetten de 7 kişi haram edilmiştir demiş ve şu ayeti okumuştur. Mealen Size şu kadınların nikahlamak haram kılındı. Anneleriniz Kızlarınız Kız kardeşleriniz Havalarınız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 Nisa 23-5631 Müebbet Haramlık An-i İbni Şua'yı An-Ebihi -an -e anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Ve selam buyurdular ki, Bir erkek bir kadınla nikah yapar ve temasta bulunursa, Artık o kadının kızının nikahlaması ona helal olmaz. Eğer kadına temas etmemişse kızını nikahlayabilir. Bir erkek bir kadını nikahlarsa, Kadına temas etmiş olsa da olmasa da kadının annesiyle artık nikahlanamaz. 5632 Müebbet Haramlık H.Z. Ali Radiyallahu An şöyle dediler. Kadınların anneleri. Kızlı olan nikah akdine vaçayı temas inzimam etmedikçe haram olmaz. Anneye ruhu temas olmadıkça da kız haram olmaz. 5633 Dada Süt M.H.Z. Ali Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Aziz ve celil olan Allah nisbetten haram ettiğini sütten de haram etti. 5634. D -d Süt, MHZ. Aliye bu ayet-iullah'u anlatıyor. Ebu Kuays'ın kardeşi Efra örtünmeyi emreden ayet indikten sonra yanıma girmek için izin istedi. Ben Allah'a yemin olsun Resulullah ve Vesselam'dan izin istemedikçe ben ona girme izni vermeyeceğim. Çünkü onun kardeşi Ebu Kuvays beni emziren kimse değildir. Beni Ebu Kuaysın hanımı emzirdi dedim. Derken yanıma ve Vesselam girdiler. Ey Allah'ın Resulü dedim. Ebu kuaysın kardeşi Eflah yanıma girmek için izin istedi. Ben sizden sormadıkça izin vermekten imtina ettim dedim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam amcama izin vermekten seni alıkoyan sebep ne buyurdular. Ben Ey Allah'ın Resulü dedin. Beni emziren erkek değil. Beni onun hanımı emzirdi dedim. Resulullah yine sen onun girmesine izin ver. zira o senin amcandır. Allah iyiliğini versin buyurdular. Uve devamla der ki işte bu sebeple Hazreti Ayşe Radiyallahu anha Nisip sebebiyle haram kılıklarımızı emme sebebiyle de haram kılım derdi. 5635. Rıda süt. M Ali Rabbı Allahu anlatıyor. Ben. Ey Allahım Resulü, Siz niye bizi bırakıp da Kureyş'e rağbet gösteriyorsunuz demiştim. Bana. Yanınızda rağbet göstereceğim bir kadın var mı dedi. Ben. Elbette. Hamza'nın kızı var dedim. Bunun üzerine. O bana helal olmaz. Çünkü o, benim süt kardeşimin kızıdır buyurdular. 5.636 Dada süt M.H.Z. A.Y. radıyallahu anh'a anlatıyor. Yanımda oturan bir erkek olduğu halde, Resulullah aleyhissalatu selam odama girdi. Bu hal, ona bir hayli ağır geldi de rengi değişti. Öfkesini, yüzünden okudum. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, bu benim süt kardeşimdir dedim. Siz kadınlar süt kardeşlerinizi iyi düşünün. Çünkü süt kardeşliği açlıktan dolayı hasıl olur buyurdular. 5637 Dada da süt emme yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki bir veya iki emme ile süt kardeşliği haramlığı hasıl olmaz. 5638 Dada da süt emme kat anlatıyor. İbrahim en nihaiye yazarak Emirada hakkında sordum. Bana şurah bize Hazreti Ali ve İbn Mesud adı Allahu Amin Hanım azı da çoğu da haramı sabit kılar dediklerini yazdı. Hem bu şaşır El muharibi ise H.Z. Z Aiger adı Allahu Amin Hanım bir iki Emme harama sebep olmaz dediğini rivayet etmiştir dedi. 5639 Rada Süt, Mhz, Ayşe, Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Kur'an olarak inenler beyanında malum on eme ile haram sabit olur ayeti de vardı. Sonra Rabb Teala onları malum beş eme ile nesh Bu beş eme ayetleri, Kur'an'ın okunan ayetleri arasındayken ve Vesselam vefat etti. 5.640 Rada Süt, Mhz, İbni Abbas, Radıyallahu Anh'a demiştir ki, İki yıl içerisindeki emme tek bir emmeden ibaret de olsa bu. Evlenmeyi haram kılar. 5641 Dada Süt Emme Abdullah İbni Binar anlatıyor. Bir adam İbni Ömer Rab'yallahu Anh'a büyüğün emmesinden sormuştu. Şu cevabı verdi. Bir adam Ömer Allahu Anh'a gelip. Benim. Kendisine temasta bulunduğu bir cariyem vardı. Hanımım bunu önlemeye. Azmetti ve cariyeyi emzirdi ve bana da ''Sakın ha! Vallahi ben cariyeni emzirdim.'' dedi. ''Şimdi ne yapmalıyım?'' diye sordu. Babam Ömer ona şöyle cevap verdi. ''Hanımını çatlat. Git cariyene temasta bulun. Çünkü harama sebep olan emme küçüklükte olan emmedir. 5642 Dada Süt Emme Yahya İbn-i Said anlatıyor.'' Bir adam gelerek Ebu Musa radıyallahu an hazretlerine şöyle bir soru sordu. Ben hanımımın memesinden bir miktar süt emdim ve bu mideme kadar ulaştı. Hanım bana haram mı oldu Ebu Musa? Ben hanımının sana haram olmasından başka bir şey görmüyorum dedi. i̇bn Mesud Mesud'a vardı. Araya girip, Adama verdiğin fetvaya bak dedi. O da, peki iyi. Sen ne diyorsun dedi. i̇bn Mesud, iki yaş içerisinde. Olan emme için haram vardır buyurdu. Bunun üzerine Ebu Musa radıyallahu an Şu ayin, Aranızda olduğu müddetçe bana bir şey sormayın dedi. 5.643 Dada süt emme Ümmü Seleme radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Evlenmeyi haram kılan emme, Çocuk memede iken, Barsa yoracak kadar olan emmedir. Bu da, Sütten kesmenin şehri müddetinden önce olmalıdır. 5.644 Dada süt. Ama Ukbe İbn Haris adıya Allah'ın anlattığına göre. Ukbe. Ebu İhab İbn Aziz'in kızı Ümmü Yahya ile evlenmişti. Kendisine siyah bir kadın gelerek. Ben Ukbe'yi ve onun evlendiği kızı emzirmiştim dedi. Ukbe kadına. Ben senin onu gerçekten emzirliğini bilmiyorum. Bana daha önce söylemedin de dedi. Ebu. İha ailesine gidip sordu. Onlar bilmeliklerini söylediler. Ukbe bunun üzerine bineğin atlayarak Resulullah ve Vesselam'ı görmek üzere Medine'ye gitti. ve Vesselam, süt kardeşi olduğunu söylendikten sonra nasıl beraberliğiniz devam eder. Onu derhal bırak buyurdular. Ukbe hemen hanımından ayrıldı. Kadın da bir başka koca ile nikah yaptı. 5645 Sıra da, da süt. Emme. İmam Abbas radıyallahu anh'üman anlattığına göre, kendisine iki hanımı olan bir adamdan sorulmuş, bu adamın hanımlarından biri bir kızı, diğeri de bir oğlanı emzirmiştir. Acaba bu kızla oğlan birbirlerini helal olur mu? Denmiştir. İbn Abbas hayır, çünkü erkeğin suyu birdir demiştir. 5646. Sıra da, da süt. Emme. Hacıccac. İmam Hacıccac. Babası rivayet Allahu anhu'tan anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Benden emniyeti üzerinde kalan hakkını giderecek olan şey kefaret midir? Erkek veya kadın bir köle azadıdır. Buyurdular. 5647. Müebbet haram gerektirmeyen durumlar. İbn Ahbas rivayet Allahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam hala ile teyzenin teyze ile teyzenin veya hala ile halının aynı adamının nikahında birleştirilmesini mekruh addetti. Bir rivayete, Resulullah Aleyhissalatu ve selam kadının halvası veya teyzesi üzerine nikahlanmasını yasakladı denmiştir. 5648. Müalbet haram gerektirmeyen durumlar. Şahib anlatıyor. Hz. Cabil adıyla Allahu anh Resulullah ve Vesselam kadının havası veya teyzesi üzerine nikahlanmasını yasakladı demişti. 5.649 Mühabbet haram Gerektirmeyen durumlar 6 kitapta da Ebu Hurer'e Rabiallahu Anh'tan şu hadis kaydedilmiştir. Resulullah ve Vesselam kadının havası üzerine kadının teyzesi üzerine nikahlanmasını yasakladı. Ravi devamla dedi ki Biz kadının babasının teyzesini de aynı makamda görürüz. 5650 Müebbet haram gerektirmeyen durumlar. Dahhak İbnü Firuz babasından naklen diyor ki: Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Ben Müslüman olduğum zaman ikahımda iki kız kardeş vardı. Ne yapayım? Onlardan dilediğin birini boşa emrettiler. 5651 Müebbet haram gerektirmeyen durumlar. Kabisa İbnü Zeyd anlatıyor. ''He Osman da bir, bir adam, köle olan iki kız kardeş, bir kişinin nikahı altında birleştirilebilir mi?'' diye sordu. Hazreti Osman, onların bu şekilde nikahlanmasını bir ayet her al, bir ayette haram kıldı. ''Ben ise böyle bir şeyi yapmayı sevmem'' dedi. Adam Hazreti Osman'ın yanından çıktı. Resulullah ve selamın ashabından bir kimseye rastladı. Bu meseleyi ona da sordu. O da, bana gelince, yetki benim elimde olsa, bunu yapan birini bulduğum takdirde ona mutlaka ibretemiz bir ceza veririm dedi. İbn-i Sihab Bu cevabı veren Zatın Ali İbn-i Ebi Halib ad Allah'u amf olduğunu zannediyorum dedi. İmam Malik. Böyle bir sözücü beyradı. Allahu anham söylediği bana ulaştı demiştir. 5652 Müebbet haram gerektirmeyen durumlar. Hz. Ali radıyallahu anha anlatıyor. Bir adam hanımını üç talakla boşadı. Kadınla bir başka adam evlendi. Ancak bu adam da kadını temastan önce boşadı. Kadın tekrar önceki kocasına dönmek istemişti. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu hususta soruldu. Hayır. İkincisi kadının balcılığından tartmadıkça önceki tadamaz buyurdular. 5653 Müebbet haram gerektirmeyen durumlar Zübeyir İbni Abdurrahman İbni Zübeyir El Kurazi anlatıyor. İfa İbni Simbal Resulullah ve Vesselam zamanında Hanımını üç talakla boşadı. Ondan sonra kadın Abdurrahman İbni Zübeyir ile evdendi. Abdurrahman Kadına temasa muhtedir olmadığı için Ondan yüz çevirdi ve ayrıldılar. Kadını boşamış olan eski kocası Rifa kadınla yeniden nikahlanmak istedi. Arzusunu Resulullah'a açtı. ve vesselam Rifa'ya onunla evlenmesini yasakladı ve kadın balcığı tadıncaya kadar sanat helal olmaz buyurdu. 5654 Müebbet haram gerektirmeyen Durumlar Zeyd İbn-i Sabit Allahu Anh'ın anlattığına göre Kendisi bir cariyeyi üç kere boşayıp sonra satın alan bir adam hakkında bu cariye. Bir başka kocaya varmadıkça ona helal olmaz diyordu. 5.655 Müebbet haram gerektirmeyen durumlar. i̇bn Muhammed İbni İyas anlatıyor. i̇bn Abbas, Ebu Hurere ve İbn-i Asr-ı Allah'u kocası tarafından duhur eden temastan önce üç talakla ve boşanan bakire kız bu ilk kocası ile yeniden nikah yapmak istese nasıl olur? diye soruldu. Hepsi de bir başka levcile evlenmedikçe eskisine helal olmaz dediler. 5656. Müebbet haram gerektirmeyen durumlar. Hz. Ali Hazreti Cabir ve Hazreti İbnu Mesud'a da Allahu anhu. Resulullah aleyhissalatu ve selamuhu'la yapana da, hule yaptırana da lanet ettiğini anlattılar. 5657. Müebbet haram gerektirmeyen durumlar. Nisra İbn-i radıyallahu Rabiallahu anh anlatıyor. H. Ali radıyallahu Anh nikahı altında Fatıma radıyallahu Anh olduğu halde Ebu Cehlin kızına talip oldu. Bunu işiten Hazreti Fatıma, Resulullah ve Vesselam'a gelerek, Kavmin, kızları için senin hiç gazablanmayacağını zannediyor. İşte Ali, Ebu Cehlin kızıyla evlenecek dedi. Bunun üzerine aleyhisselatu ve selam kalktı, minbere çıktı, şehadet getirdi ve şu hitabede bulundu. Emme vaat. Ben Ebu As İbn-i kızımı nikahladım. Bana konuştu ve doğruyu söyledi, vaat etti ve vaadini tuttu. Şurası muhakkak ki ben helal olanı haram kılmıyorum. Haramı da helal kılmıyorum. Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni de üzer. Allah'a yemin olsun Resulullah. Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Allah düşmanın kızıyla ebediyen bir araya gelmeyecektir. Ravi der ki, Ali istemekten vazgeçti. 5658 Müebbet haram gerektirmeyen durumlar. Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın minberde şöyle söylediğini işittim. Benim Hişam i̇bn ailesi, kızlarına Ati i̇bn evi Ebi eşlendirmek için benden izin istiyor. Ben izin vermedim. Vermiyorum ve vermeyeceğim. Ancak, Ebu Talib'in oğlu kızımı boşayıp, Kızlarını almak isterse o başka. Şunu bilin. Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni de üzer. Ona eziyet olan bana da eziyet olur. 5.659 Müebbet haram gerektirmeyen durumlar. İbn-i anlatıyor. Abdullah i̇bn Amir. Hazreti Osman da bir Allah'u anha bir cariye hediye etti. Bu cariyeyi Basra'da satın almıştı ve onun kocası da vardı. Osman, ben ona yaklaşmam. Onun kocası var dedi. Bunun üzerine i̇bn Amir, kocasını razı etti ve cariyeden ayırdı. 5.660 müebbet haram gerektirmeyen durumlar İmam Malik'e ulaştığına göre i̇bn Abbas ve i̇bn Ömer radıyallahu anhüme Nikahı altında hür bir kadın olduğu halde bunun üzerine bir cariye nikahlamak isteyen bir adam hakkında soruldu. Bunlar, adamın ikisini cennetmesini mekruh addettiler. 5661, nikahı feste eden şeyler, feste etmeyen şeyler, i̇bn Müseyyib Müseyyid anlatıyor. anlatıyor. H.Z. Ömer Rabiallahu Anh dedi ki, Kim? kendisinde delilik veya cüzzam veya baras alaten bulunan biriyle evlenir ve temaslara bulunursa, mehir tamamıyla kadının olur. Ancak bu, kadının velisi üzerinde erkeğe bir borç olur. 5662 Nikahı feshetmeyen şeyler, feshetmeyen şeyler, yine İbn-i anlatıyor. anlatıyor. H.Z. Ömer Allahu An buyurdular ki, bir kadın kocasını kaybeder. Nerede olduğunu da, Bilemezse dört yıl bekler. Sonra dört ay on gün oturur. Sonra nikahı başkasına helal olur. Beş bin altı yüz altmış üç. Nikahı fesheten şeyler. Feshetmeyen şeyler. Yine İbn-i Müseyyip. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabında. Nadre İbn-i denen ensardan bir zattan naklen kaydettiğine göre. Demiştir ki. Ben bakire bildiğim bir kadınla evlendim gerdiye girince hamile olduğunu gördüm. Durumu arz arzettiğim vakit Aleyhissalatu vesselam, tercinden istifaden sebebiyle mehir onundur. Çocuk da sana köledir buyurdu ve aramızı ayırdı. İlaveten, çocuğu doğrunca hat uygulayın emretti. 5664 Nikahı fesheden şeyler, feshetmeyen şeyler, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir Hristiyan kadın, bir kadın nikahı altında iken kocasından bir müddet önce Müslüman olsa artık kocasına haram olur. 5665 nikahı fesheden şeyler, feshetmeyen şeyler yine İbn Abbas radıyallahu anh'ın anlatıyor. Bir adam önce kendisi Müslüman olup geldi. Sonra da hanımı Müslüman olup geldi. Kocası: "Ey Allah'ın Resulü, hanımım da benimle birlikte Müslüman olmuştu." dedi ve Vesselam, hanımını kendisine iade etti. 5666, nikahı feshet eden şeyler, feshetmeyen şeyler, yine İbn-i Abbas Rabiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Bir kadın Müslüman oldu ve yeni bir erkekle evlendi. Bunun üzerine eski kocası Resulullah ve Vesselam'a gelerek, Ey Allah'ın Resulü, ben de Müslüman olmuştum. Hanımım Müslüman olduğumu da biliyor dedi. Aleyhisselatü Vesselam. Kadını ikinci kocasından ayırıp eski kocasına iade etti. 5667. Nikahı fesheten şeyler, feshetmeyen şeyler, yine İbn-i Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızı Zeynebi, Ebu Has i̇bn Altı 6 yıl sonra eski nikahı ile geri verdi. Ne nikah? Nemehir hiçbir şey yenilemedi. 5668 Nikahı feshetmeyen şeyler, feshetmeyen şeyler, An-ı İbni Şua'yı an ebi an, an cebi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kızı Zeynep radıyallahu an, ayı kocası Ebu Asa yeni bir nikah, yeni bir mehirle iade etti. 5669 Nikahı feshetmeyen şeyler, feshetmeyen şeyler, İbni Şih'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam zamanında bir kısım kadınlar kendi yurtlarında Müslüman oldular. Bunlar hicrette etmediler. Bunlar İslam'a girdikleri zaman kocaları kafir idiler. Bunlardan biri İbn-i Buyri'nin kızıydı. Bu kadın Saflan İbn-i Ümeyye'nin altındaydı. Bu hanım fetih günü Müslüman olmuş. Kocası Saflan da İslam'dan kaçmıştı. Aleyhissalatu ve selam peşinden amcasının oğlu Ebû İbnü Umeyr kendisine bir eman alameti olarak Şahsiyadası ile birlikte gönderdi. Resulullah onu İslam'a çağırıyor ve yanına gelmeye davet ediyordu. Gelince bakacak. İslam hoşuna giderse kabul edecekti. Gitmezse kendisine iki ay müsaade edecekti. Safvan Aleyhissalatu ve selamın yanına arkadaşı ile birlikte gelince yüksek sesle halkın arasında bağırarak Ey Muhammed işte Rebi' bin senin seni bana getirdi ve senin beni yanına davet ettiğini İslam boşuma giderse kabul edeceğimi gitmezse bana iki aylık tanıyacağını söyledi dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kalkıp Ey Ebu Rehhile benden in, buyurdu. Fakat o hayır vallahi meseleyi benim için açıklığa kavuşturmadıkça inamet dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatu Vesselam, sana, daha fazla, dört ay mühlet tanıyorum buyurdular. Sonra Resulullah Havazin tarafına Hüneyn seferine çıktı. Sefer hazırlığı sırasında Safvan adam göndererek çağırtıp, emaneten silah ve başka hak malzemesi vermesini talep etti. Safvan, zorla mı, gönül rızasıyla mı istiyorsun, dedi. Aleyhisselatu Vesselam, gönül rızasıyla buyurdu. Saflan yanında bulunan silah vesaire ilanı olarak verdi. Sonra Saflan kafir olduğu halde Resulullah Aleyhissalatu vesselamla birlikte döndü. Bu reng gazvesine Taif'in fethine katıldı. Bu esnada henüz kafirdi. Ama hanımı Müslüman olmuştu. Aleyhissalatu vesselam aralarını ayırmadı. Bu hal Saflan da Allahu anı Müslüman oluşuna kadar devam etti. Müslüman olduktan sonra hanımı eski nikah ile onun yanında kaldı. Saflan ile hanımının Müslüman oluşu arasında iki ay kadar bir zaman mevcuttur. 5670. Nikahı fesheten şeyler, feshetmeyen şeyler, i̇bn Ömer radıyallahu anhüma, bir kölenin nikahı altında bulunan bir cariye, hürriyetine kavuşacak olursa, bu azadlıktan sonra kendisine kocası kemas etmedikçe bu evliliğe devam edip etmemede bu hayal yer olduğunu söylerdi. 5671. Nikahı fesih eden şeyler, fesih etmeyen şeyler, İmam Malik Rahimehullah'a ulaştığına göre, Hz. Ömer veya Hazreti Osman adıyla Allahu bir erkeği hürlü diye nefsiyle aldatıp evlenen ve birçok çocuk doğuran cadiy hakkında adam, çocukların emsal yeriyle fidelerini öder diye hükmetmiştir. İmam Malik bu kıymet nazarımda en adilidir demiştir. Rezin tahrid etmiştir. 5672 Kadınlar Arasında Adalet. Hz. Ebû Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: "Kim'in iki hanımı olur ve aralarında adaletli davranmazsa kıyamet günü vücudunun yarısı düşük olarak gelir." Diğer bir rivayette bir tarafa eğdi mefruç olarak denmiştir. 5673 Kadınlar Arasında Adalet HZ Ayşe -ad Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve re Vesselam gece taksiminde adalete bir e eder ve derdi ki, Ey Allah'ım! Bu taksim benim iktidarımda da yaptığım bir taksimdir beni muktedir olup beni muktedir olmadığım şeyden dolayı beni ve beni muktedir olmadığım dediği şeyle kalbi kasse derdi 5674 Kadınlar arasında adalet Yine Hazreti Ayşe anlatıyor Sevde bint Zem'arı Allahu anha günün Ayşe'ye hibe etti Böylece Resulullah Aleyhissalatu ve selam Ayşe'ye iki gün ayırıyordu Bir kendi günü bir de Sevde'nin günü 5675 Kadınlar arasında adalet. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam hastalandığı zaman kadınlarını çağırdı. Yanında toplandık. Ben sizleri teker teker dolaşacak durumda değilim. Uygun görürseniz Ayşe'nin yanında kalmama müsaade edin. Orada kalayım buyurdular. Kadınlar da kendisine izin verdiler. 5676. Kadınlar arasında adalet ve Z N Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanında dokuz hanım vardı. Kadınlara uğrama işini sıraya koyunca, birinci kadına ikinci bir uğrayışı dokuz gün sonra oluyordu. Kadınlar, her akşam Resulullah'ın o gün geleceği odada toplanıyorlardı. Bir gün toplanma yeri Hazreti Ayşe'nin odasıydı. Zeynep gelmişti. Resulullah ona elini uzattı. Hazreti Aişe, bu Zeynep'tir. Biliyor musun dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam da elini geri çekti. Derken Hazreti Ayşe ile Hazreti Zeynep birbirlerine çıkıştılar. Karşılıklı çekişme birbirlerinin yüzüne toprak atmaya kadar bitti. Bu esnada mercide ikamet getirildi. Bu sırada Hazreti Ebu Bekir geçiyordu. Onların seslerini işitti. Ey Allah'ın Resulü! çıktı şunların ağızlarına toprak saç dedi. ve Vesselam çıktı. Beş bin altı yüz yetmiş yedi. Kadınlar arasında adalet. Yine Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam hanımlarına gece ve gündüzleyin aynı saatlerde ziyarette bulunurdu. Onlar on bir tane idiler. Enes'e buna takat getirebiliyor muydu denmişti. O biz ona 30 kişinin gücü verildiğini konuşurduk diye cevap verdi. 5678 Kadınlar arasında adalet. Yine Hazreti Emes Allahu An anlatıyor. Bakire Dul üzerine nikahlanırsa Bakire'nin yanında 7 gün kalınması Sonra taksimat yapılarak sıraya konması Dul nikahlandığı zaman Yanında 3 gün kalıp sonra taksimat yapılıp sıraya konması sünnettendir. 5679 kadınlar arasında adalet Yine Hazreti Ebne Sıradıy Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Safi ile Radiyallahu aldığı zaman yanında 3 gece ikamet etti. Safi ile dul idi. 5680 kadınlar arasında adalet Ebubekr İbn Abdurrahman Ümmü Seleme Radiyallahu an'ha'dan anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam benimle evlendiği zaman Yanımda üç gün ikamet etti ve dedi ki, sana ehlimden bir tahkik söz konusu değil. Dilersen senin yanında yedi gün ikamet ederim. Ancak senin de yedi gün kalırsam diğer hanımlarımın yanında da yedi günün kalırım. 5681 Azle ile hakkında Ebu Sayık Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selamla birlikte beni müstalik gazetesine çıktık. Arap esirlerinden çokça esir ele geçirdik. Kadınlara karşı arzu duyduk. Çünkü üzerimizde bekarlık şiddet kesbetmişti. Hep azil yapmak istiyorduk ve aramızda Resulullah aleyhisselatu vesselam varken ona sormadan azil yapmak olur mu dedik ve sorduk. Hayır. Buyurdular. Bunu yapmamamız gerekir. Kıyamete kadar geleceği takdir edilen her canlı mutlaka yaratılacaktır. Siz tedbirinizle önüne geçemezsiniz. 5682 Az ve Gail'e hakkında Esma bintu Yezid İbn-i Seken anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın çocuklarınızı gizlice öldürmeyin. Çünkü Gayl, yeniciye atının üzerinde ulaşır ve atından aşığı atar dediğini işittim. 5683 Nuhuldik başlık HZ Ayşe radıyallahu anha.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 Onu boşayıp bir başkasıyla evlenmeyi arzulamaktadır. Ona kadın, beni boşama, yanında tut. Dilersem bir başkasıyla da evlen. Sen bana infak ve gece ayırma hususunda serbestsin der. İşte ayette geçen sümle bu manadır. Bazı fedakarlıklarla sulh olup aralarını düzeltmelerinde onlar için bir günah yoktur. Sulh ise hayırlıdır. 5684 Nikah mevzuna giren başka meseleler. H. Z. Ömer radıyallahu demiştir ki. Bir adam bir kadınla eşlenir. Nikah sırasında kadını kendi memleketinden dışarı çıkarmama şartını kabul ederse. Bir hare kadın razı olmadıkça. Onu dışarı çıkaramaz. 5.685 Nikah mevzuna giren başka meseleler. H. Z. Ali radıyallahu anlatıldığına göre. Bu meseleden nikahta koşulan şarta uyma meselesinden sorulmuştur da. O şu cevabı vermiştir. Allah Teala Hazretlerinin şartı kadının koştuğu şarttan da. Onun şartını kabul edenden de önce gelir 5686. Nikah mezuna giren başka meseleler. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Hanımım deyen eli reddetmiyor dedi. ve Vesselam, onu uzaklaştır emretti. Adam, nefsimin ona takılmasından korkuyorum deyince, öyleyse ondan faydelen buyurdular. 5687, nikah mevzuluna giren başka meseleler, İbn-i Mesud An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, kadın kadına, bir örtünün altında mübaşer etmemelidir. Onu tutup kocasına vasfeder adam görmüş gibi olur. 5688 Nikah mezununa giren başka meseleler. Ata İbni Yesar Rahimehullah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Hazreti Fatıma Allahu Anhaya çehiz olarak hadife bir örtü. Bir su kabı ve içerisi izhirle doldurulmuş bir ünler verdi. 5689 Nikah mevzuna giren başka meseleler, H.Z. Ebu Hurer'e Allah'u an anlatıyor. Ey Allah'ın üsülü dedim. Ben genç bir insanım. Günahtan korkuyorum. Evlenecek maddi imkanda bulamıyorum. Hadınlaşma yayın mı dedim. ve vesselam bana cevap vermedi. Ben bir müddet sonra aynı şeyi tekrar söyledim. Yine cevap vermedi. Sonra, Ey Ebu Hurer'e buyurdu. Senin karşılaşacağın şey hususunda artık kalem kurmuştur. Bu, durumda ister adımlaş ister bırak. 5690, nikah mevzuluna giren başka meseleler. Mamer anlatıyor. Süfyan'ı sevdi merhum bir gün bana. Ailesinin bir yıllık veya yarı yıllık yiyeceğini demeden kimse hakkında bir şey işitti mi diye sormuştu. O anda ne söyleyeceğim aklıma gelmedi. Ama sonradan i̇bn bize tahsis ettiği bir hadisi hatırladım. Hadis İbn-i Malik i̇bn Es'ten, ona Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan gelmişti. Hadiste aleyhissalatu vesselamın, benim nadir kurmalığını satıp ailesi için bir yıllık yiyeceklerini ayırdığı belirtilmekteydi. 5691 Nezirden Nehri, Said i̇bn Haris anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anh'mayı şöyle söyler işittim gizle etmekten yasaklanmadınız mı Resulullah Aleyhissalatu ve selam demişti ki nezir olacak Bir şeyi de öne alır ne de geriye bıraktırır ancak onunla cimriden mal çıkarılmış olur 5692 Nezirden Nehri, h Ze Buhuri'de bu Allahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki nezir Adem oğluna Allah'ım kendisine takdir etmediği hiçbir şey yakınlaştırmaz. Ancak nezir, kadere muhafık olur. Nezir sayesinde, cimrinin kendi arzusu ile çıkarmak istemediği, cimriden çıkarılır. 5693, taata yönelik nezir, HZ, Ayhe Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selamın şöyle söylediğini işittim. Kim Allah'a itaat etme nezri derse hemen itaat etsin. Kim de Allah'a isyan etme nezir ederse, sakın isyan etmesin. 5.694 Namaza ilgili nezir, i̇bn Abbas radıyallahu Allah'u anhum'a anlatıyor. Bir kadın hastalanmıştı. Şöyle bir nezir bulundu. Allah-u Hazretleri bana şifa verirse, buradan gidip mescit i Aksa'da namaz kılacağım. Sonra kadın iyileşmişti. Hemen yol hazırlığı yaptı. Hazreti Meymune Allahu anha'ya geldi. Selam verip kararını anlattı. Meymune, kadına, hele otur. Hazırladığını burada ye. Resulullah aleyhissalatu vesselamın mescidine namaz kıl. Zira ben onun şöyle söylediğini işittim. Şu mescidimde kılınan bir namaz. Kabe mescidi hariç bütün mescidlerde kılınan bir namazdan daha hayırlıdır. 5.695 Namaza ilgili nezir, H.Z. Cabir Allahu anh anlatıyor. Fetih gün bir adam kalkıp, Ey Allah'ın Resulü dedi. Ben Azize Celil olan Allah'a nezirde bulundum ve dedim ki, Eğer Mekke'nin fethini sana bir ederse, Beytul-i e iki rekat namaz kılacağım. Resulullah aleyhissalatü vesselam adama, Sen şurada kıl cevabında bulundu. Adam talebini tekrar etti. Sen şurada kız buyurdu. Adam bir kere daha tekrar edince. Öyleyse sen bilirsin buyurdular. 5696 Oruçla ilgili nedir? hakim İbn-i Ebi anlattığına göre. i̇bn Ömer radıyallahu anhümanın önceden belirttiği bir günde oruç tutmaya nezreden bir kimsenin nezrettiği o günü. Kurban veya Ramazan bayramlarına rastladığı takdirde. Nezünü yerine getirip yetirmeyeceği hususunda şöyle dediğini işitmiştir. Resulullah aleyhissallatu ve selamda sizin için güzel örnek vardır. O, ne kurban ne de Ramazan bayramlarında oruç tutmamıştır. Üstelik o günlerde oruç tutmayı uygun da görmemiştir. Soru sahibi sorusunu tekrar edince İbn Ömer. Resulullah aleyhissallatu ve selam nedire uyumayı emretmiştir. İki bayram gününde oruç tutmayı da nehyetmiştir demiştir. Soru sahibi sorusunu yine tekrar edince eski cevabına ilavede bulunmamıştır. 5.697 Oruçla ilgili nedir? İbn Abbas radıyallahu anhüm anlatıyor. Resulullah ve vesselam hutbe verirken, güneşte ayakta duran bir adam gördü. Bunun niye orada durduğunu sordu. Bu Ebu İsrail'dir. Güneşte durarak oruç tutmaya, Yiyip içmemeye, gölgede oturmamaya ve konuşmamaya nezletmiştir dediler. Aleyhissalatu vesselam, ona söyleyin, gölgelensin ve konuşsun, ancak orucunu tamamlasın buyurdular. 5698, oruçla ilgili nedir? i̇b Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Babam Ömer radıyallahu anh bir gün dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben cahiliye, Devrinde bir gün itikaf yapmayı nezd etmiştim. Bir rivayette Mescid-i Haram'da bir gece denmiştir. Bunu ifa etmem gerekir mi? Resulullah Aleyhissalatu vesselam Nezini yerine getir buyurdular. 5699 Haçlıkla ilgili nezir Ubbe İbn -i Amir Radiyallahu an anlatıyor. Kız kardeşim Beytullah'a yalın ayak yürüyerek gitmeye nezd Bu hususta Resulullah'a sormamı talep etti. Ben de sordum. Aleyhisselatu resselam. Yürüsün ve binsin buyurdular. 5700. Açıkça ilgili nezir, Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade vardır. Ayağı çıplak ve başı da örtüsüz olarak Resulullah. Allah. Kız kardeşinin meşakkati sebebiyle bir şey yapacak değildir. Ona emredin. Başını örtün. Hayvanına binsin. Kefaret olarak üç gün oruç tutsun buyurdu.